Merhaba iyi haftalar bugün Açık Radyo Tophane stüdyolarındayız biraz ara girmiş oldu ama canlı yayın konuğum e, sohbetine güvendiğim nedense 7 yıldır bu programı yapmakta olmama rağmen henüz konuk etme fırsatı bulmadığım bir sanatçı Elmas Deniz Elmas hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk canım. Ee, araya pandemi girdiğinden bu yana e, seyrekleşti mecburen benim canlı yayınlarım. Biraz belki iş ile de alakası var e, ama... ...seninle tekrar bu canlı yayını yapmak ne güzel. Son yaptığım canlı yayınlardan biri de... ...senin sağ stüdyoda dönem arkadaşın sayılabilecek... ...New York'ta çalışmakta olan sanatçı Atıf Akın'da... ...ara da başka canlı yayınlarda oldu şüphesiz ama... ...yedi yıldır yapmakta oldum bu programda... ...ilk kez seni ağırlamanın mutluluğu içerisindeyim. Senin Açık Radyo'daki ilk canlı yayının... ...ya da ilk katıldığım program değil ama değil mi? Ee, hayır değil... Ee... Ee, zannederim daha önce e, Suyun Akın İlhan'la bir program yaptım. Daha önce de bir, birkaç tane olabilir. Yani tamam. arşivlerde, e... Bunu neden gündeme getiriyorum? Çünkü senin pratiğin aslında Açık Radyo'nun yayın politikalarıyla son derece uygun. Sen bir sanatçısın ama odağında e, ekoloji, doğa, ekonomi ki bunlar hiçbir şekilde koparılamaz bir parçası bir unsur. Bütün bunları odağına alan, bu alanda aynı zamanda yazılar yazan, atölye çalışmaları gerçekleştiren ama eser üretimini odağına alan bir sanatçısın. Dolayısıyla farklı vesilelerle, farklı projelerle açık Radyo'da daha önce konuk olma şaşırtıcı değil. E, hariciden sanatın kavramsal çerçevesi kapsamında ise bugün vesile ettiğimiz bir sergi var. Bu programın canlı yayınlandığı günün hemen bir gün öncesinde ziyarete açılan Almanya'da Museum Schloss Moyland yanlış Almanca telaffuzum için kusura bakmayın lütfen de açılan Schloss adından da anlayacağımız gibi tarihi bir mekanda bir şatoda bir kalede düzenlenen bir sergi adı da Landscapes. Yani manzara olarak Türkçeleştirebilirim ve İstanbul ve Floransa kentlerinden sanatçıların çalışmaları vesilesiyle, vasıtasıyla aslında manzaralar sunmaya çalışan. Bunu da kendi koleksiyonu 18. yüzyıla kadar uzanıyormuş, kendi yine doğa ve manzara odaklı yani bu temaları e, önceliklendiren işlere sahip olan koleksiyonunuyla da bunları ilişkisellik içinde sergilemeye çalışan bir yaklaşımı var. Ee, sen bu sergiyle nasıl irtibata geçmiş oldun? Yani böyle bir sergiden nasıl haberdar oldun? Bu bir grup sergisi. Onu biliyorum. Türkiye'den Yaşam Şaşmazer'in olduğunu da biliyorum. Buradan yaşamada bizi dinliyorsa, bizi dinlerse selam iletmiş. Olalım ee, senin sanat pratiğine çok alakalı bir konu elbette ama manzara dediğimiz zaman hele ki böyle tarihi koleksiyonlar 18. 19. 20. yüzyıl çok daha e, tarife yönelik aslında belki de bazı meseleleri sorgulamayan bir yaklaşım da söz konusu olabilir. Senin pratiğinizi her zaman eleştirel, sorgulayan bir yanı var. Dolayısıyla çıkış noktası nedir serginin senin için? Sen bu sergiye nasıl katılıyorsun? Ee, şöyle bir gelişmesi oldu serginin. E, açıkçası e, e, serginin küratörü olan Antje Rit Mahlman. aynı zamanda bu Müsyüm e, Molland'ın yeni direktörü. Çok uzun yıllardır direktörlüğünü yapan kişi değiştikten sonra burası çok e, Almanya'da ciddi bir boys koleksiyonu bulunan bir aynı zamanda... E, sanat mekanı, bir müze. Ancak uzun süreler modern sanat eserleri gösteren çok da aktif çalışmayan bir yerken Antiye buraya geliyor. Bir sanat tarihi doktorası var İstanbul'lu İstanbul'u işte zannedersem geçtiğimiz birkaç aylar önce İstanbul'u ziyaret etti. Orada sanatçı stüdyolarını gezerken işte özellikle şey dolayısıyla Zilberman Galeri dolayısıyla aslında e, zannediyorum biraz e, Moiz'in de davetiyle Moiz Bey'in e, Antiye İstanbul'u ziyaret etti ve oradaki e, karşılaşmada hmm, bir sergi yapmak istediğini ancak e, sergiyi biraz e, eski koleksiyondaki işlerle güncel üretilen işleri birbirine harmanlayarak göstermek istediğini ve ee, özellikle ekoloji ve e, hani günümüzde bu ciddi bir problem biraz da eski yapılan e, gerçekten manzara resimleriyle hı hı. ona yeniden yaklaşan insanları nasıl bir araya koyarım diye düşündüğü için biraz bizim çalışmalarımızı ilginç buldu. Biraz şeyden de kaynaklı benim suyun üç rengi sergisinde göstermiş olduğum e, üç tane e, ışıklı kutudan oluşan ve... E, ...fotoğrafçıların kamet, kamera trap dediği işte şey... ...foto, foto kapan, kapan diye, evet. diye çevireceğimiz e, e, bir şekilde yakalanmış... ...üç tane hayvan portresinden oluşan bir işim... ...ve aynı zamanda e, Keder isimli... E, ...İğneada Longoz Ormanları'nda çekimini gerçekleştirdiğim ve ürettiğim... E, ...ve bizim, e, biraz ondan detaylı bahsedeceğim ama şimdi şeyi toparlayayım... E, Keder işimi göstermek üzere biraz anlaştık. Ee... Peki sergideki Florens'a bağlantısını da merak ediyorum. Şimdi sen sergiyi temsilen, küratör ya da sergiyi yapan olarak bizde değilsin ama belki konuşmuşsunuzdur diye. Burada da bilgilendirici birkaç bilgiyi de paylaşayım. Landscapes Florence and Istanbul olarak geçiyor. Yani Florens'a ve İstanbul bağlantısı da var serginin. Sergi Schloss Moyland Müzesi'nde 19 Mart ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ziyarete açık. Yolunuz... Almanya'nın bu bölgesine Moyland bölgesine özellikle geçerse North Rain West Wallen bölgesindeymiş. Düsseldorf'a yakın. Düsseldorf'ta aslında Türkiye kökenli çok Tarih boyunca da günümüzde de çok isim var. En azından belki onlara ulaşırsak gidip bakma ihtimali olabilir. Floransa <gülüyor> bağlantısı nereden geliyor? Ya da Joseph Beuys koleksiyonu çok değerli. Sırf bunu görmek için bile ben oralara yolumu düşürmek isterim doğrusu. Ee, o bağlantıyla sizin işleriniz nasıl konumlandırıldı? Biraz daha serginin kavramsal çerçevesi ne sen savunmak durumunda olmasan da neler düşünüyorsun? <gülüyor> Paylaşırsan makbule geçer. Ee, aslında ilginç şöyle. Çünkü Antje'nin kafasındaki ilk e, ilk fikir gerçekten daha landscape yani manzara üzerine ve manzaranın yeni bakışları çünkü benim işim de keder işi aslında bizim insan olarak doğaya bakışımızla ilgili bütüncül bir laf söylüyor çünkü İneada longoz Ormanları'na bir nükleer santralin yapılacağını duymuş olmamdan kaymanaklı bir şey işin Merkezinde böyle bir realite var hı hı. aslında. Çünkü ben Inio'da da Longoz Ormanlarında bir sürü çekim gerçekleştirdim. Biraz böyle gözün sanki sakince etrafı gezer gibi bir ormanda bir ve oradaki su basan orman olduğu için orası o ekosistemi böyle gösteren bir görüntülerden oluşuyor. Ama asıl işi yapan şey o dönüştüren şey ismin adı bir gün kaybedecek olma endişesi artık bizim Doğaya bakışımızda, manzaraya bakışımızı da e, işaretleyen bir yeni korku aslında. Geçmiş işlerimde de ben hani çok uzun yıllardır bu konuda çalışıyorum ama... ...insan-doğa ilişkisinin sürekli yeniden tanımlanan halleri ortaya çıkıyor on yıllar içinde. Dolayısıyla bu böyle bir işti ve manzara konusuydu. Fakat o sırada küratörümüz e, Hans Belting'in, geçenlerde rahmetli oldu bir sanat tarihçi... Ee, e, onun Floransa Bağdat ve Rönesans sanatında e, işte Rönesans aslında Rönesans sanatı ve Arap bilimi gibi bir kit araştırması var. O sırada o kitabı okumasından kaynaklı ve Hollandalı sanatçıları da işin içine dahil etmek istediği bir dönemde çünkü biraz Hollanda sınırına da yakın bu müze. O sırada şeyi fark ediyor hani İstanbul'a ziyareti bu kitabı okuyor olması birdenbire o manzaraya aslında başka coğrafyalardan nasıl bir şey olur gibi. Çünkü Beltingin kitabı aslında şeyi söylüyor. Batı'nın pek çok kendini has zannettiği şeyin yanlış olduğu. Fakat tabii ki şey gibi yaşamın ve benim İstanbul'dan katılıyor olmamız... Ve Bağdat'a kadar bir sanatçının olmaması ismini Florence Bağdat olarak dönüştürmesine ulaşıyor. <Gülüyor> Ve Hollanda'dan katılan sanatçılarda gerçekten e, afişte de kullanılan böyle bir... E, e, ...özellikle galiba Marvan Basuni'nin işi özellikle. E, bizler işte şeyiz, e, ne derler sergiyi güncelleştiren ekip aslında epey bir resimde gösteril, şey, gerçekten manzara resimde gösteriliyor. Boys'un yanı sıra. Biraz ondan kaynaklı bir şey gibi aslında sergiye yeni bir dinamik getirdi yolda gibi söyleyebilirim. Biraz tersten problemli de aynı zamanda çünkü şey bir şeyi söylemeye çalışırken tersini söylemek şeyine de düşme ihtimali var. Yani oryantal en azından hı. kapak fotoğrafında gördüğüm bu e, Çiniler biraz oryantalist bir yere de insanı yaklaştırmıyor değil. Batılı bir bakış sanki en azından e, bize doğru çevrilmiş gibi. Sizin seçilen işlerinizde hiç öyle bir şey görmüyorum. Yani Yaşam Şaşmazer'in de e, işi e, Sojun. O da 2021-2022'de yeni bir üretim. Senin biraz önce bu bahsettiğin işinde Hı -hı. son 2019 üretim ve daha, daha sonraki dönemlerde yani de, işlerde, işlerde hiç öyle bir şey yok evet. işlerde öyle herhangi bir kimlik ya da temsil alanını da e, görmüyoruz ya da geleneksel sanatlar zanaat gibi ama hani serginin broşür kapağında Floransa ve İstanbul dedikleri için manzara dedikleri için <gülüyor> sanki öyle bir yaklaşımları evet. olmuş gibi hissettiriyor. bir de Hollanda'da yaşadığı için sanatçılar aslında bu bahsi geçen daha çok e, Arap coğrafyasından sanatçılar e, seçilmiş ve Hollanda'da yaşıyorlar ve e, dolayısıyla manzaraya bakış larındaki o nereden geldikleri baskın. Yaşamla biz ise bir, bir de, deli gibi büyümüş bir metropolde yaşayan sanatçılar olarak aslında ekolojiyle ilgili konuşmamız ve bakış açımız. Yani özellikle şimdi kendimden bahsedeyim. Daha fazla başka bir tarafta. Yani bu, bu şeyler üstü. Hani uluslar üstü, kimlikler üstü bir taraftan baktığımız çok ortada. Yani... Ben özellikle işlerimde dikkat ediyorum zaten. Yani keder bugün işte herhangi bir şekilde sembolik anlamda e, tahrip edilmesine karar vermiş bir herhangi bir dünyanın her yerindeki herhangi bir yeri temsil edebilir. Dolayısıyla hani böyle bir e, coğrafi bir şartı yok ki olabilir bazı işler öyle de olabilir. Yani bu hayırda bir şey demek istemiyorum ama çünkü Kore'de de gösterdik biliyorsun. Tamamen konuyu oraya getirecektim yani uluslararası bağlamda gayet evrensel meselelerle ilgili şeyler söylüyorsun elbette senin doğup büyüdüğün geldiğin meselelerine daha hakim olduğun şahitlik ettiğin coğrafyanın problemleri kendine has biçimleri yaptığın işlerde ortada yani o, o, onu da yok sayamayız şüphesiz. Ama öyle bir temsiliyet derdi içinde olmadığını söylemek mümkün. World Weather Network'e getirmek istiyorum. Sen de tam olarak proteinin en azından kendi protein uluslararası alanda aslında ekoloji üzerine düşünen, bununla ilgili sorunsallara temas etmeye çalışan, mesela İstanbul Biennial'indeki son işini de hatırlayalım. O da yedinci kıta başlıklı, tam da antroposene odakladığı Nicola Burion'un. O sergide de davetli sanatçılardan, yeni üretimiyle sergilerde yer alan sanatçılardan biriydin. Onu hatırlatabiliriz. Keza İstanbul Modern'de birlikte çalıştığımız yok olmadan sürdürülebilirlik ve doğa üzerine sergi içinde yeni işler üretmiştin. Bir dönemdir de Haziran ayından bu yana World Weather Network adlı daha önce açık radyoda gündeme getirme fırsatı bulduğum benim de yakinen çalıştığım Dünya Hava Durumu Ağı olarak Türkçeleştirdiğimiz 28 farklı sanat kurumunun dünyanın dört bir yanından sanatçılarla, sanatçılarla Sanat yazarlarıyla kültür sanat alanında çalışanlarla ve topluluklarla bir arada e, tırnak içinde metaforik ya da gerçek hava durumu tespitleri ya da öngörüleri tahayyülleri sundukları e, bir programasyon kapsamında çalışıyorsun. E, bu saha stüdyoda senin misafirliğin anlamına da geliyor. Oradaki yeni üretimlerin buradan son kez hatırlatalım. Bugün yani 20 Mart pazartesi saat. 7'ye kadar ve 21 Mart yani Ekinoksa tam da denk gelen salı günü saat 11.19 yani akşam 7'ye kadar ziyaretçiyle son kez buluşacak e ama öncesinde seni gündem, senin gündeme getirdiğin üzere World Weather Network'ün uluslararası ortaklarından birinde. Kore'deki Art sonje Center'da senin yine işlerin sergilendi. Daha önce Açık Radyo'da e, misafir ettiğim Burcu Yağcıoğlu ve Ülgen Semerci'nin sanatçı kitabıyla birlikte. Orada yine bir başka kadın sanatçı grubuyla birlikteydi. Bu sergi senin için bir, nasıl bir deneyimdi? Ya da World Weather Network senin için aynı şekilde nasıl bir deneyimdi? Belki ikisini aynı anda yanıtlayabilirsin. Aslında e, Kore'deki e, keder videosunu şu an Almanya'da gösterilmekte olan aynı videoyu... Seul'de göstermiş olduk. Art Sonya Center bizi e, davet etmişti bu World Weather Network adı sanında senin de bahsettiğin gibi. <gülüyor> e, fakat çok orada enteresan bir şey oldu. Tam bir, bir, bir buçuk ay önce Art Space Boğan diye bir mekanda bir e, sergiye katıldım. O da şey... İsmi Blue Planet sea, mavi e, gezegen, deniz. Ve böyle işte denizden e, kareye doğru bakıp, yani denizin kendisinden insana doğru bakmak ve öyle bir üretimler üzerine işler gösterilmişti. Orada benim iki eşim gösterilmişti e, ve... İşte bir tanesi bir Böcak Adası'nda bir görüşme isimli bir video ve diğeri de işte Yerküren'in bir hikayesi diye yine benim deniz kabuklarına kıyafet üretme Çabalarımın olduğu bir diğeri de kahve ikram etmeye çalıştığım <gülüyor> diğer canlılarla ilişkimizin problem üzerine bir yine ekoloji odaklı bir sergiydi. Onun akabinde açılmış olması Kore'de bir ay içerisinde zaten Seul gibi bir şehirde tekrar bir işimin gösterilmesi oldu. Ee, bu <gülüyor> ilginç bir şekilde izleyici de devamlılık sağladı. Yani orada bir sergiye gitmiş olanlar ikinci sergide karşılaştıklarında bir... Bayağı bir işimi görmüş oldular aslında, üretimi, pratiğimi. Ee... Açıkçası her iki sergide de şu an Almanya'da gidemedim, Kore'ye de gidememiştim yine pandemi sonuna denk geldiği Hı -hı. için. O yüzden birebir bir deneyimim olmadı ama benim için zaten işlerin gitmesi çok çok daha önemli. World Weather Network genel ha. olarak nasıl bir deneyim ya da programı nasıl buluyorsun? Biraz da senden dinleyeyim. Genelde ben anlatıyorum ya da başka Hı -hı. konuklar oluyor ama belki öyle bir perspektiften yaklaşabilirsin çünkü bahsettiğimiz Hı -hı. sergi World Weather Network kapsamında onun evet. ortaklarının dan yine katılımcıların olduğu bir sergiydi. Evet. Oradan belki genel olarak World Weather Network'e bağlanabiliriz. Bence açıkçası böyle bireysel üretimleri sanatçılar yapmakta dünyanın her yerinde bu geçerli. Ve insanlar da bir şeyler yapıyorlar. Fakat bu tıpkı şey gibi küresel iklimle ilgili sıkıntılarımızın çoğu aslında lokal ve Belirli bölgelerde oluşan problemlerin hepimizi dünya üzerinde etkilemesi. Dolayısıyla bizi bir arada yani birbirimize iletişim halinde tutacak her tür bağ, bağlanma çok mühim. Bu açıdan çok önemsiyorum World Weather Network'ü. Yani şey bu dünya hava durumu ağı ve bu sembolik yaklaşımı sanatçıların işte birer hava durumu sanki... İstasyon bizim işte Galata Kulesi'nden bildiriyoruz dünyaya ki burada böyle bir değişiklik, iklimde böyle bir sıkıntı var burada demek. Aynı zamanda bunlar bu, bu bağlılık hoşuma gidiyor. Zaten Kore'de bizi bu şekilde davet etti ve şu an sahada izlemekte olduğumuz dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçıların üretimlerinin İstanbul'da yer alması da aynen bizim oraya gitmemiz gibi bir tersi. Benim de sahada şimdi eğer vaktiniz olursa bu iki gün görmeye ee, İki de yeni e, saha desteğiyle ürettiğim e, iş var Bunlardan biri biraz önce senin gündeme getirdiğin kahve ikram ediyorum dediğin, karşılaşmalar dediğin işli aslında son derece eklemleniyor. Çok. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzel. Bilsart'ta da görme fırsatımız olmuştu değil mi bir geçmiş işine? Doğru. Ee, Doğru. Yani hemen Şişen'deki Bilsart'ta da görme şansımız olmuştu geçmiş dönemde ama şimdi sağ stüdyoda işte Haziran ayından beri üzerine düşünüp son dönemde üretip ortaya koyduğun aslında süreçsiz de ilerlemeye devam eden yani İngilizce'de kullandığımız working progress olarak da tarif evet, evet. edebileceğimiz ilk sergilemeni yapıyorsun izleyiciyle buluşturuyorsun bir karşılaşma yanılsaması. Olarak Türkçe'de kullanabiliriz. Kimlerle karşılaşıyorsun bu kez ve neler oluyor? Aslında yanılsama yani karşılaşamama hali aslında bir türlü becerememe. Yani bizim şimdi benim bir yarattığım kın kanatlı dediğim bir böcek karakteri var. Ve şu an ekosistemde yüzde kırklara kadar kaybı olan bir böcek popülasyonundan bahsediyoruz. Hı hı. Ve bu aslında diğer türlere etkisiyle çok önemli. Ama biz insan olarak kolu bacağı olan bize yakın duran gözü. İşte bizim gibi gülen dolayısıyla dil evrenimizde bize yakın olan hayvanları veya e, bitkileri çünkü aynı şekilde bitkiler de ee, işimize yaradığında onlarla ilgili bilgi toplayan işimize yarayan e, e, bitkileri bir şekilde hayatta kalmalarını destekleyen bir türüz biz. Hem yararcıyız yani bir, bir işlevi olsun bir yararı olsun doğrudan bir temasımız bizimle bir fayda Tabii. ilişkisi olsun istiyoruz hem de antropomorfik dediğimiz yani bize benzeyen Hı. insana benzeyen daha insansı formlara e, sahip bitkileri Hı. ve hayvanları kendimize daha yakın hissediyoruz. Ya galiba. ekonomiyle yine hala hakkası var aslında. Çünkü bizim için çok olan şeyler değersiz ve az olanın değerli olduğu bir ekonomik sistemimiz var. Benim de sanatçı olarak tabii ki felsefi sorum şu oluyor. Neden? <gülüyor> yani e, bu bu ekonomik sistemin e, hani bu kadar sembolik olmayan yaklaşımlarım da var işlerimde ama bunu değiştirmemiz gerekiyor ki belki de şeyi kurtaralım. Yani daha fazla zarar vermenin önüne geçelim. Dolayısıyla benim burada ürettiğim karakter aslında bir insan eleştirisi yapıyor. Kın kanatlı bir böcek. Ee, tabii insan böyle bir kostüm giymiş ve aslında insan eleştirisi yapıyor. Diyor ki işte gökyüzü mavidir diyorlar bana. Ama gökyüzü insana göre mavidir. O sırada da işte ben bir sürü gökyüzü görüntüsü çektim. Gerçekten sürekli mavi değil üstelik. Hani bir röportaj yaptık yine bu Mestorg ile birlikte World Weather Network dahilindeki yayınlardan bir tanesiydi. Orada da başlığı şey koyduk yine. Kırmızı ne zaman turuncu olur? Aslında bir şeye baktığımızda kırmızı diyoruz. Bir de turuncu var. Ama ikisinin arasında o an, o ikisinin değiştiği yer aslında çok muğlak. Ama bizim insan olarak sürekli bu... ...allandırmalarımız ve yararcılığımız ve bakış açımız aslında kendimize zarar verecek noktalara geldiği. Biraz bunlar üzerine aslında bir de Bitkiler Konseyi işim var. Bu da aynı şekilde bitkileri bir tiyatro sahnesinde karaktere çevirmekle ilgili diyebilirim. Ama teknik olarak da biraz ipucu verebilirsin Hı -hı. bence. Çünkü biz bu programı yaptıktan sonra bunu dinleyenler için ancak bir gün var belki. Yani Hı -hı. pazartesi saat 7'ye kadar açık saha stüdyo. Hemen Beyoğlu, Sıra Caddesi No 35 e, ya da salı günü yani Ekinoksa denk gelen Nevruz, Nevruz buradan da kutlu olsun. Her nasıl kutluyorsanız onu da söyleyelim. 21 Mart pazartesi de saat 7'ye kadar açık. Kaçırabilirler hem de senin sanat pratiğinin bu farklı e, medyaya açık, farklı teknikleri kullanmaya açık yanını da biraz vurgulamak istiyorum. Çünkü hmm. seni e, sıklıkla video işlerinle... Görüyoruz, biliyoruz, tanıyoruz. Ama sen daha lise eğitimi itibariyle aslında resim kökenli bir isimsin. Aynı zamanda heykele de çok yakın olduğunu, enstelasyona da çok yakın olduğunu, bütün farklı medyumu, farklı medyayı denediğini çok iyi biliyoruz. O yüzden özellikle bu bitkiler söz konusu olduğunda adeta bir sahne tasarladığını söyledin. Ne yaptın orada teknik ve malzeme anlamında? Belki biraz açabilirsin. Aslında şey kağıttan heykeller, kağıt ve kumaştan diyebiliriz. Bunlar böyle bir yüksek... Yani şey tavan yüksekliğinde ve birazcık da formları büyümüş bir e, bir tane büyük bir çiçek ve işte birkaç tane uzanan. Ve biraz da e, orada şey yazmaya çalıştım aslında soyu tükenen bitkiler arasında e, bir arşiv toplantısı <gülüyor> hayal ettim. Ve bu arşiv toplantısında e, bitkiler kendi kayıtlarını tutuyorlar. Şu eksiliyor bu yok oluyor diye ve kahveye geliyor sıra. Aslında orada bir de kahve şeyleri var, çekirdekleri var iki tane büyük. Şu anda ak hayatta e, yaşayamadığımız, onsuz devam edemediğimiz ama tabii ki yine dünya üzerindeki kaynakları sonsuz tükettiğimiz, sömürdüğümüz bir dönem değil mi kahve? Aslında benim diğer işte de hani insanın e, kendisinin hoşuna giden şeyleri başkalarının da hoşuna gideceğine ilişkin bir... Şey, yanlış bir, bir düşünüşü diyeyim. Kahve üzerinden anlatmıştım. Bu sefer de kahvenin noksanlığı artık insanlara bir şey ifade etmeyecekse gibi bir aslında gizli bir şeyim de var. Çünkü kahve için 2050 gibi bir problem var. Yılı belirlenmiş tükenmesiyle ilgili olarak yani tükenmesi değil tam olarak ama biraz erişimi artık sıkıntılı olacak zaten geçen sene Brezilya'da yağan kar yüzünden beklenmedik şekilde yağan kar yüzünden mesela kahve fiyatları çok arttığı için erişime yani erişilmez bir meta haline gelecek gibi görünüyor yani en azından nadide Hı -hı. olacak ya da evet. lüks bir tüketim malzemesi evet. olarak kullanmaya devam edeceğiz elmas deniz. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz bile. Teknik Masa'ya çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi uyardılar az önce. Umarım başka vesilelerle de yeniden bir araya geliriz. Ama son söz olarak hatırlatalım. Özellikle yolu Düsseldorf civarındaki... ...Müziyum Schloss Moyland'a düşen olursa... ...hem Yaşam Şaşmazer'in, hem Elmas Deniz'in işlerini... ...hem Boys koleksiyonunu... ...ilginiz varsa 18-19-20. yüzyıldan... ...manzara içeren doğayla ilgili farklı yapıtlara... Yeni 20 Ağustos 2023 tarihine kadar bakmanız, orayı ziyaret etmeniz mümkün. Elmas çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler.